Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün sizlerle enerji ve enerji kullanımına dair haberlerle beraberiz. Gezegenimiz atmosferinde karbondioksit yoğunluğu 400 ppm'e yaklaşarak insanlık tarihinin en yüksek noktasına ulaştı. Atmosferdeki milyon parçacıktaki karbondioksit yoğunluğunu gösteren bu ölçünün 350 ppm'den yüksek olması iklim değişikliği açısından güvenli olan eşiğin aşıldığı anlamına giriyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümetine ait Hawaii'deki Mauna Loa gözlem istasyonunda yapılan ölçümlere göre Nisan ayının son günlerinde birkaç saatlik ortalama 400 ppm'in üzerine çıkan bu rakam 25 Nisan'da ise ortalama 399.72 ppm olarak gerçekleşti. Uzmanlara göre havadaki karbondioksit yoğunluğu kısa sürede 400 ppm'lik sembolik seviyeyi aşacak. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Scripps Oceanography Üniversitesi'ne bağlı olan laboratuvardaki uzmanlara göre son 800 bin yıldır bu yoğunluk 300 ppm seviyesini aşmamışken sanayi devrimiyle birlikte fosil yakıt kaynaklı karbon salımları başlamadan önce ise 280 ppm seviyesindeydi. Aynı rakam Mauna Loa laboratuvarında 1958 yılında Mart ayında yapılan ilk ölçümde ise 316 ppm düzeyindeydi. Bu tehlikeli iklim değişikliğine yaklaştığımızın göstergesi ve biz hala fosil yakıt yakmaya devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nda geçtiğimiz günlerde açıklanan sera gazı emisyonu emanterine göre Türkiye Avrupa'nın en çok sera gazı salan 3. ülkesi oldu. Verilere göre 2011 yılı sera gazı emisyonu karbondioksit eşdeğeri olarak 422.4 milyon ton şeklinde belirtilen Türkiye atmosferi 9700 megaton ile rekor seviyede kirleten Çin'den henüz çok uzaktı. Dünya Bankası verilerine göre ise aynı yıl Almanya'nın emisyonları 810 megaton, İngiltere'nin 470 megaton, İtalya'nın ise 420 megaton olarak tahmin edilmişti. Yine 2011 yılında bu rakam Çin'de 9700 megaton, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5420 megaton, Hindistan'da ise 1970 megaton. Seviyesinde gerçekleşmişti. Açıklamadaki dikkat çekici noktalardan biri ise Türkiye'nin kişi başı sera gazı emisyonunun hızla artıyor olması. TüİK verilerine göre Türkiye'nin kişi başı sera gazı emisyonu 5.71 tona yükseldi. Kişi başına sera gazı emisyonunda Amerika Birleşik Devletleri 17.3 tonla zirvede. Onu Almanya 9.9 tonla izliyor, İngiltere 7.5 ton. Çin 7.2 ton, İtalya 6.7 ton ile bu ülkeleri izliyor. Hindistan'da ise kişi başı emisyon 1.6 ton dolaylarında yani bizden çok çok daha az. Türk emisyonunda karbondioksit eşdeğeri olarak başrolü %71 ile enerji santralleri çekiyor. Buna rağmen hala kömürlü termik santral planları ülkemizde yapılmaya devam ediyor. Barcelona'da birkaç yıl önce restore edilen La Fabrica del Sol binası enerji verimliliğinin mükemmel bir örneği. Binada dikey sondaj tekniğiyle jeotermal enerjiden yararlanılıyor ancak dikey jeotermal yer altındaki ısıyı alarak evlerde ısıtma sistemlerinde kullanmak yerine farklı ve ekonomik bir çözüm getiriyor. Endüstri mühendisi Anyol Esquera Alsius, standart jeotermal tekniklerden daha düşük maliyete sahip bu teknikle yerin 100 metre altına inen ısı pompaları aracılığıyla yer altının ısısının kullanıldığını söylüyor. Soğuk su pompalanan ısı tüplerindeki su, jeotermal enerjiyle sıcak su olarak makineye geri dönüyor. Böylece sıcak su bir dağıtım sistemi ile binanın farklı birimlerine dağıtılıyor. GroundMate projesi olarak alınan bu Avrupa Birliği araştırma projesinde görev alan jeotermal enerji mühendisi Dimitrios Mendrios, bu proje binalarda 5 kat verimli enerji üreten ısı pompalarının teknolojisine dayanıyor. 5 kat verimli şu anlama geliyor. Isıtma, soğutma ve sıcak su sağlamak için üretilen enerjinin 5 katı diyor. Şimdilik maliyeti düşürme çalışmaları bir başka Avrupa Birliği projesi aracılığıyla da sürüyor. Sergi amaçlı kullanılan La Fabrica del Sol insanları bilgilendiriyor. Yenilenebilir enerjilerin ne işe yaradığını gösteriyor. Ve Iğdır'da Serhat Kalkınma Ajansı Serkan'ın teknik destek ve programları kapsamındaki yenilenebilir enerji eğitim programlarına başarıyla bitirenlere sertifikaları verildi. Iğdır Meteoroloji Müdürlüğü'nün fikirden işletmeye fotovoltaik güneş elektriği eğitim projesi ile meteorolojik değişkenlere dayalı yenilenebilir enerji kaynaklarından, teknik ve yasal yönden en doğru şekilde fayda sağlanması amaçlanıyor. Nisan ayında Iğdır'daki kamu kurumlarının il müdürlükleri ile sanayi temsilcilerinin de katıldığı 4 gün süren eğitimler sonrası belgelerin kursiyerleri Iğdır Vali Vekili ve Meteoroloji Bölge Müdürü tarafından takdim edildi. Solar World'un CEO, CEO'su. Güneş enerjisi sektöründeki olumsuzluklar için Çinli rakiplerini suçladı. Alman güneş paneli ekipmanları üreticisi Solar World 2012 yılına ait finansal rakamlarını yayınladı. Solar World CEO'su Frank Aspeck 780.7 milyon euroya ulaşan zararla ilgili olarak acı verici önlemler gerekebileceğini ifade ederek şirketin karşılaştığı zor durumun ve sektör genelindeki geniş krizin nedeninin panel fiyatlarının %40'a varan düşüş olduğunu kaydetti. Aspek bu durumun sorumlusunun ise şüphesiz şekilde Çin güneş enerjisi sektörü olduğunu ve Çin'in aşırı üretim kapasitesi, fiyat düşürme stratejisi ve yasa dışı teşvik sistemi ile sektörü zedilediğini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği'nde Çin güneş enerjisi şirketlerinin aleyhine başlatılan ticaret soruşturmalarının liderliğini yapan şirketin CEO'su Amerika Birleşik ABD'nin ardından Avrupa Birliği komisyonunun da Çinli firmalara anti-dumping vergileri getirmesinin sektöre büyük yardım olacağını söyledi. Öte yandan panellerde demek ki çok ucuza üretilebiliyor istenirse. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve Uygar Uygar Özesmi